yüzüne merhaba. Madem umutluyuz ve 2012'ye girdik bile hemen güzel bir haberle başlayalım. Artvin'in Şarşat ilçesinde 28 köyü susuz bırakacak, susuz regülatörü ve HES projesi için yürütmeyi durdurma ve iptal davası açan 74 köylü hukuk mücadelesini kazandı. Şarşat'taki HES projesi için ÇED'in gerekli olmadığına dair rapor için mahkeme yürütmeyi durdurma kararı vermiş. Ancak mahkeme sürerken bakanlığın ÇED olumlu belgesi verdiği ortaya çıkmıştı. Köyler bir kez daha yargıya gitti ve ÇED olumlu belgesi için de yürütmeyi durdurma kararı çıktı. Davanın avukatlarından Halis Yıldırım, aynı dere üzerinde 3 tane daha HES'in projelendirildiğini, bu santrallerle bugün dahi zor olanaklarla karşılanan içme ve kullanma su ihtiyacının hiç karşılanamaz hale geleceğini söyledi. Şarşat'taki susuz HES'i münferit bir olay değil. Mahkemeler geçtiğimiz 2 hafta içinde 5 ilde 9 HES projesi için iptal ve durdurma kararı verdi İptaller ve halkın HES mücadelesi anlaşılan ders oldu. Enerji ve tabi kaynaklar çevre ve şehircilik ile orman ve su bakanlıklarının geliştirdiği yeni ortak yol haritasının çevresel duyarlılıkları da bundan sonra gözeteceği iddia ediliyor. Yetkilerin yaptığı açıklamaya göre HES'lere havza planlaması geldi artık bir vadiye onlarca HES kurulamayacak. DSE'yi havzalara yapılabilecek toplam HES sayısını ve kapasitesini belirleyecek. Lisanslar verilirken o sayı ve kapasitenin üzerine çıkılamayacak. Örneğin İkizdere ve folderesinde inşa edilen hidroelektrik santralleri yargıdan gelen kararlar üzerine HES'ler yeniden ele alınıyor. ÇED raporlarında da su kullanım hakları raporu ve ekosistem değerlendirme raporu zorunlu hale getirildi. Ayrıca akım gözlem istasyonu ile akım sürekli izlenecek. HES projelerinin inşaat sırasında kesilecek ağaç sayısının takriben tespit edilmesi yerine kesin olarak tespit edilmesi ve kesilecek ağaç sayısının fazlasının bölgeye dikilmesi de koşulu var artık. ÇED raporunu hazırlayan meslek grupları arasında halkın hassasiyetlerinin daha dikkatli inceleyebilmesi için sosyolog yardımı alınması ve bölgenin sosyoekonomik durumunun tespit edilmesi de öngörülüyor. Umuyoruz bu önlemler tahribatın derecesini azaltır... Ve yöre halkları ile projeler konusunda barış sağlanabilir. Greenpeace denizler kampanyası sorumlusu Johnson, Leylim, Ilgaz, 2011'de umut verici gelişmeler olduğunu belirtti. Ilgaz, 638 bin insanın katıldığı, binlerce insanın telefon ve faks eylemleriyle doğrudan yer aldığı, medyada geniş yer bulan ve sonunda elde edilen somut bir başarıyla mutlu eden bir kampanya dönemi yaşadıklarını söyledi. Bakan Eker'in, Orfoz ve Lagos'un yasal avlanma boyunun bilimsel verilere uygun olarak 30 santimden 45 santimi, lüfer için ise 20 santime çıktığını duyurduğunu hatırlatan Ilgaz, lüferin üremesi için bu artışın yetersiz olduğunu da kaydetti. Ilgaz, 2012'de lüfer, kalkan, levrek, palamutun avlanma boyunun bilimsel verilere uygun olarak yeterince yumurta bırakmalarını sağlayabilecek şekilde değiştirmesi için Greenpeace olarak çalışmaya devam edeceklerini de belirtti. Manisa Milletvekili Erkan Akçay, Soma Termik Santrali'nin baca gazı filtrelerinin yenilenmemesi nedeniyle Soma'da hava kirliliği oranı ve kanser hastası sayısının dünya standartlarından 4 kat fazla olduğunu söyledi. Manisa'nın giderek artan çevre sorunlarıyla ilgili değerlendirmede bulunan Akçay, Soma'da yer altında açılan galeriler nedeniyle 3 mahalledeki evlerde çatlaklar oluştuğunu ifade etti. Gediz Nehri'nin organize sanayi bölgelerinin ve sanayi tesislerinin zehirli endüstriyel atıkları ve belediyelerin kanalizasyon atıkları ile adeta açık bir kanalizasyona dönüştüğünü, nehrin flora ve faunasının can çekişirken insan sağlığını da tehdit ettiğini belirtti. Akçay Manisa Turgutlu Çağdağ nikel yatağını işleten yabancı firmaya, Sülfürik asitle liç metodu uygulayarak nikel ve kobalt üretme izmini verildiğine bunun çevre felaketine yol açmasının kaçınılmaz olduğunu da sözlerine ekledi. Biz Çaldağ madeninin işletmesinin durdurulduğunu biliyorduk. Umarız yeniden bu maden hareketlenmiyordur ve siyanürle liç başlamaz. Kazakistan'da merkezi seçim komitesi aldığı kararla Ruhaniyat yani Kazakistan Neşiller Partisi'ni 15 Ocak 2012'de seçimlerine katılmaktan men etti. Ruhaniyat Partisi özellikle nükleer santral projelerine karşı çıkması, Zana Hozen'de geçtiğimiz haftalarda yaşanan ve onlarca kişinin ölümüne neden olan polis şiddeti ve Rusya ile politik entegrasyonu protesto etmesinden dolayı seçimlerden uzak tutulmaya çalışıldığı kaydediliyor. 72 bin üyesi olan ve son seçimlerde %4.4 oy alan Kazakistan Yeşiller Partisi, Tüm dünyadaki yeşillerden destek istedi. Bartın'da da mücadele sürüyor. Kurulması gündeme gelen termik santrali çeşitli etkinlikler ile protesto eden Bartın platformu, bu kez de Entelköy-Efeköy'e karşı filmini topluca izleyerek termik santrali protesto etti. Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, keşke bu mücadele filmdeki kadar kolay olsa. Biz Bartın platformu olarak aylardır tepkilerimizi dile getirip, hangi nedenlerde karşı olduğumuzu ortaya koyuyoruz. Turizmin göz Amasra ve Bartın'a, Termik santral yapılamaz dedi. Gerze, Amasya Bartın, Yalova, Türkiye'nin cennet köşelerine oturtulacak 50 kirli kömürlü termik santral planı var. Kömürsüz, yeşil ve barış dolu bir 2012 diliyorum. Esen kalın.